Bu kaset, bir rekor yapımıdır! Senaryo, Ahmet Mercan. İlahiler, Mahmut Mesut. Yöneten, Musab Süleyman. Evet. Vezir! Toplansınlar bugünlük yeter! Asır Pınar'ın başına gelmişken yemeğimizi de yiyip öyle dönelim. Bugünlük bitti, toparlanır! Son günlerin en iyi avı oldu. Öyle tutar. yine herkesi geride bıraktınız. Bu ormanlara sizden daha usta avcı gireceğiniz sanma. Ne kadar az, vezir! Hanımın sofrası kusursuz olmadı. Şu ne oluyor? Tepemizde dolaşıp duruyor. Sultanım, sultanım ekmeği kaptı gidiyor. Bırakın otağımızı! Bunda bir iş var. Bu kuşları bilirim, ekmek yemezler. Yürüyün, yürüyün takip edelim. Sultanım, ilerisi bataklık dikkat edin. Ayaklarınız toprağa gömülüyor. Bakın, bakın şu manzaraya bakın. Ne oldu sultanım? Ataklar saplanmış biri var. Kuş bizden kaptığı ekmeği ona yediriyor. Allah Allah'ım sen her şeye kadirsin. Bir kuş bunu nasıl yapabilir? Yardım edin ya. Uzun bir sırığı uzatıp çekmeye çalışın. Hey, Hadi. şu sırığı sıkıca tut. Hadi. Hadi çıktı. gayret. Kurtulacaksın. Su getirin! Çok içir Ne oldu sana? Nasıl düştün buraya? Allah çıkmıştım. Vurduğum av oraya düşünce almak için koştum. Birdenbire bataklığa saplandım. Günlerdir bu haldeyim. Gördüğünüz o kuş bana ekmek getiriyor. Hadi gidiyoruz! Bu adamı saraya getirin! Bütün ihtiyaçlarını karşılayın! Sağ ol! Sağ ol! Ben bir sultan. O zor ta kalanlara yardım ediyor. Ben onlara avlıyorum. Bu bana bir itaronza gerek. Ah sultanımız adamdı. Adam, adam. evet. Sultanımız adamdı mı? Ee. Allahım ne hikmettir. Bir kuş bir insanı nasıl besler? Sultan, sizinle görüşmek isteyen biri. Var. Ha? Gelsin. Sabah namazından sonra üç kişi size hakaret etti sultan. Ya, çağırın bakalım şu. Hı? Hmm. Bunlar mı? Ne söylüyorlar? Şu gücü sırmalı elbiseler, altın tasmalı tazılarla hava çıkmaktan ibaret olan... ...halkını hiç düşünmeyen birinden ne beklenirdi? Ya, Peki siz ne iş yaparsınız? Biz dervişiz. Neymiş dervişlik? Dervişlik lafla anlatılmaz. Anlatılır bunca şey varken... ...anlatılmaz bu takım şeylerle mi uğraşırsınız? Gene anlat bakalım. Bizim işimiz Allah'ı zikretmek. Herkesin işi yok değil mi? Zikri yalnız dudakla söylemek değil, zikri kalbe indirmek ve zikr üzere olmak lazım. Zikir kalbe inince ne olur? Kalp temizlenir, aydınlanır, dünyaya meyletmez. Peki, dünya ne oluyor? Asıl dünyayı görevden silmek lazım. Dünya ahiretin tarlası değil mi? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, hemen ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak gerekmiyor mu? İşte biz de onu söylüyoruz. Sen hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmıyorsun. Sen nefsin ne istiyor, neyi arzuluyorsa onunla ilgileniyorsun. İnsanlar ne yer, ne içer, nasıl yaşar umurunda mı? Ya siz? Sizin gibi kapı kapı el açmak isteyenlere ben ne yapabilirim? Biz kimseden bir şey istemeyiz. Verirsem alırımı ima etmek, el açmaktır. Biz tevekkül ehliyiz. Hayır. Siz teekkül ehlisiniz, hazır giyiciler. Cami köşelerinde pinekleyip tevekkül satanlara böyle söylemiştir Hazreti Ömer. Siz de tevekkülü köşelere sinmekte buluyorsunuz. Hayır. Cemiyete çıkın, iş sahibi olun. İş sahibi olmaya mecaliniz yoksa Allah'ı bulmaya da mecaliniz olmaz. Halimizi yüce Allah bilir. amenna Halimizi Allah bilir. Kullar da görüyor. Dervişlik, dünya eşini de bırakmadan Allah'a yönelmektir. Doğru. Doğruysa benim için niye öyle bağırdınız? Alabildiğine dünyanın içine girmek. Fakat dünyanın içine girmesine, kıymet bulmasına izin vermemek gerek. Sizi uyarmak, uyandırmak istedik. Ama gördük ki siz her şeyi bizden iyi biliyorsunuz. Bildiğiniz halde niye yapmıyorsunuz? Iıı... <gülüyor> Şey, öyle hikmetli laflar etmeye uğraşmayın. Madem has insanlarsınız, bana keramet gösterin. Eğer beceremezseniz, becerinceye kadar zindanda yatarsınız. Keramet? Evet, keramet. Bir olmazı oldu. Beni şu tahtın üstünde havaya kaldırın. Ee, ne bileyim, yapın bir şeyler. Koca sultan, keramet zorla olmaz. İstemekle gelmez. Onu Allah verir. Ne zaman verir, nasıl verir bilinmez. Çoğu kez kerameti gösteren bile farkında olmaz. Allah isterse seni tahtından havaya kaldırmak şöyle dursun, yerin dibine bile batırır. Ama illa keramet diye tutturursan deriz ki, Allah'a yakınlık yolunu istemenden daha büyük keramet mi olur? Saraya girmek için nice sırmalı kaftanlı insanlar sıra beklerken, hakir gördüğünüz üç insanla sohbettesiniz. Oturun bakayım. İçimdeki koru körüklüyorsunuz. Ama alevlendiremiyorsunuz. <gülüyor> Ey İbrahim Ethem! Bizim dilimiz dönmeyebilir, ilmimiz yetmeyebilir. Sen ara. İnan ki büyük dağlar hesapla değil, aşkla aşılır. Allah bir gün belki de seni çıkarır senin karşına. Beni ikiye mi böler? Kaça isterse böler. Her gün aynada baktığın sen değil misin? Bir şeyler söylüyorsunuz fakat... İstediğimi veremiyorsunuz. Haddimize mi düşmüş? O verir, o. İstemekle verir mi? Dilerse istedir. Dilerse tepene tokmakla vurur da verir. Nefetçi, bunları serbest bırakın. Bana bir şey vermediniz ama ruhumu tırmık tırmık bençelediniz Bir gün karşılaşırız inşallah. Ya sen? Gecenin bu vakti ne arıyorsun damda? Develeri mi kaybettim. Onları arıyorum. Ne? Ne istediğinin farkında mısın? Sarayın damında deve mi aranır? Deli misin? Nesin sen? Nerede ne arayacağını bilmeyen adam. Deli sensin. Şimdi çağırın nöbetçileri. İn oradan. Damda deve aranır mı? Ya sen? Allah'ın sırmalı kaftanlar, altın yaldızlı taklar, ipek yatakları içinde arıyorsun ya. Sen kimsin? Benden ne istiyorsun? Kendine gelmeni! Yaratılış gayeni bilmeni! Neler oluyor? Nedir bu olanlar? Hep, hey! Gitme! Gitme! Bebekçiler! Çabuk çevreyi tarayın! Bulduğunuz yabancıyı bana getirin! ...Bu derviş kılıklı adamları sürüp çıkaralım şehirden sultanım. Hiçbirinizin fikri yarama derman değil. Ben öyle düşünmüyorum. Benim için söylediklerinde haklı değillerdi. Ardan ve rahattan başka düşündüğüm bir şey var mı? Bir gün bir avcı gelip binavlasa... ...Hazreti Ömer de devleti yönetiyordu. Onun yaptıkları bize ancak sohbetlerimizde anlatmak için kısa oluyor. O hissiz adalet... ...hiç mi hisse bırakmadı? İçinizden biri bunları bana niye hatırlatmadı? O dediğiniz dervişler hatırlattı. Çünkü onların kaybedecek makamları olmadığı gibi... ...hapis yatmaları onlara suluk hediyesi oluyor. Sultanım! Kendinizi çok yoruyorsun. Sen ne diyorsun Vezir? Benim gördüğümü, benim duyduğumu siz nereden bileceksiniz? Ha? Nereden? Şu taht var ya... ...ayakları kalbime kadar uzanıyor. Avda ne gördüğüm... Gece olanlar... ...Gözüme uyku girmiyor. Sultanım... ...Bir atlı var dışarıda... ...Ben bu handa kalacağım diyorum. Geliyorum. Ne istiyorsun yabancı? Diliğin nedir? Bu handa konaklamaya geldim. Sen ne dediğinin farkında mısın? Burası han değil... ...Benim sarayım. Senden evvel burada kim vardı? Babam. Ya ondan evvel? ben onun babası. Ondan da evvel. Onun babası herhalde. Bu kadar insanın korup göçtüğü yer han değildir de nedir? Ama istemezsen sen medersin. Hey. Hey bekle. Be bekle geliyorum. sensin. Artık yakını bırakmam. Derdime derman sen olursun. Sana ancak dermanın nerede olduğunu söyleyebilirim. Nerede? Sen nerede? Senin içinde. Gönlünün derinliklerinde. Yeter. Ne olur yeter. Bu acımın çaresini gösterin. Razıyım. Ne olursa razıyım. Ben gidiyorum. Dur. Ben de geliyorum. Bekle. Bekleyemem. Ecel gelse bekleyebilir misin? Bir saatlik müsaade. Annemin elini öpmek, vezirime veda etmek... ...Soyunup dökülmek ve hemen koşup gelmek için bir saat. Pazarlıksız geleceksen gel. Pazarlıksız öyle mi? Öyle. Hatta ciğerini söküp bırakmam mümkün olsa bile. Ne duruyorsun? Yaratıldığın işe dön. Sorguçlarla, tahtlarla oynama. Büyük sultanla, ...Büyük sultanlığa... Kimsin sen? Yoksa hızır mısın? Sana kim gibi... ...ne gibi görünüyorsam... ...oyum. Ama sultanım... ...merhamet buyur. Böyle garip bir adamın peşinden mi gideceksiniz? Bizi düşün, Halkınızı düşünün. Siz beni düşünün. Bir yangının içindeyim. Yanmak istiyorum ama yanamıyorum. Kalalığımı affedin ama... Sizi kendinize gelmiş görmedikçe sizden ayrılamam. Sizi bir yere bırakamam. Şu ihtiyarı zincire vurun diye son emrimi mi vereyim? Sultan sensin. Adaletle davran insanlara. Allah'ın ölçüsünden başka ölçü tanıma. Akir gördüğün dervişlere kapını açık tut. Kendini daima kontrol et. Herkese söyle haklarını helal etsinler. Allah'a emanet ol. Gönlüm düştü bu sevdaya Gel gör beni, aşk neyledi Gönlüm düştü bu sevdaya Gel gör beni, aşk neyledi Başımı verdim kavga ya gel gör beni Başımı verdim kavga ya gel gör Ben aldaram yana yana aşk boyadı ben aldadım. yana yana aşk boyadı ne, atilim, ne Neydi, aşk neydi. ne aklım, ne divane. Beni, aşk neydi. aşkın beni mest aldı gönlüm, aşk gönleni genç aldı gönlüm, <Gülüyor> Gidin içimden. Bir şart ha, Sen saraya dönünce işte o zaman bırakırız yakanı. Ayağıma dünyanın tüm hazinelerini dökseler, dünyada ebedi kalacaksın deseler gene dön. bir Çoban'da Merhaba. mı bulacaksın teselli'yi? Merhaba. Merhaba çoban kardeş. Sen Allah'a bağlı mısın? İçinde bir düşman olduğunu... ...adının da neyse olduğunu biliyor musun? Hocalar anlatıyorlar. İçinde duymuyor musun? Benim aklım ermez böyle şeylere. Ne Allah senin yolundan uçurumları kaldırmış. Sen derviş misin? Dervişliğe özenendir. Neymiş şu dervişlik dediğin şey? Bir hal. Senin haline hasret çeken bir hal. Sen yoksa İbrahim Ethem misin? Beni nereden tanınır? Hiç. Şurada toplanan aşıklardan öğrendim. Kim onlar? Senin gibi dervişler. Dağlarda buluşur, halleşirler. Onlara aşık derler. Onlara söylesen, beni de aralarına kabul ederler mi? Zannetmem. Belki kabul eder. Söyle bir kere! Peki derviş, bir defa söyleyelim. Demek kabul etmiyorlar. Ne diyorlar? Onda hala sultanlık kokusu, dünya sevgisi var diyorlar. İnşallah. İnşallah bir gün meclislerinde kabul ederler. Hey derviş, baksana biri bu tarafa geliyor. İbrahim Ethem! İbrahim Ethem! Şakiş! Sen dağları mekan tuttun, seni bulmak ne zor? Gel bir kucaklayayım seni! Dostum, kardeşim, senin sohbetine ihtiyacım var! Seni huzur içinde görmüyorum! Perişanım! Neden? Kimden? Nefsimden! Nefsimin zehirli nefesinden! Bunlara hatarat derler! Bu yola düşenlerin ilk durağıdır. Sabır. Sabredersem yük artıyor. Yük arttıkça sabredemez de altında esilirsem ne yaparım? Allah hiçbir nefse gücünden fazla yük yüklemem diye buyuruyor. Seni ne güçlü yaratmış ki yük üstüne yük veriyor. Şükret. Çok zor haller geçiriyorum Şakik. Nefsim şeytanla anlaşıp üzerime çullanmıyor. İkiye bölün. Biri kar gibi beyaz, diğeri zift gibi siyah. Zift rengine razı olsam kolay. Zifti beyaza çevirmek istesem zor. Kalbim arada didik didik oluyor. Ne olacak halim Şakik? Zorluktan sonra kolaylık vardır. Devleti bedava vermezler. Çekeceksin, sonra devlete ereceksin. Yalnız sana açılıyor. Belli edersen sırra ihanet etmiş olursun. İçimi... ...huzura kavuşturdum Şakik. Ne yiyip ne içiyoruz? Ne bulursam onu. Rızkını aramıyor musun? Aramıyorum. O benim. Daha pişeceksin etin. Rızkını sen ara. Fakat onun seni bulduğunu bileceksin. Şükür bahsinde ne yaparsın? Bulunca şükrederim. Bulmayınca sabrederim. Orasan'ın köpekleri de böyle yapar. Ya. Ya siz? Bulunca dağıtırız. ...Bulamayınca şükrederiz. Ben daha çiğim. Senin gibi çiğin ayak tozu olmak isterim. Yolun ne tarafa? Dağlara. Dağlara kendime gelince... Elim yatkın seyrediyorum, uğraşıp duruyorsun. Nefsimi meşgul ediyorum. Ben onu meşgul etmezsem... ...o beni meşgul edecek. Nedir şu nefis nefs dediğin şey yalnız sende mi var? Senden başka bir şey mi? Hem benim... ...hem ben değil. Nasıl bir şey? Nasıl anlatılır? Öyle bir şey. Ben balıkçı. Benim kayığım dediğim zaman ben ayrı, kayık ayrı değil mi? O, hem sen olursun... ...hem senin dışında bir sen. Haklı mı karıştırma benim. Nefs, ruh mu yoksa? Ruhun karşısında olan. Nefs, gece ise ruh gündüz. Hakikatin ayağına takılmış bir kelepçe. İnsanın hem kazanmasına... ...hem mahvolmasına sebep. Ne kadar derin! Asıl derin mi? Onun sen Allah'a perde olanları aralamaya, kaldırmaya çalış. Parmaklarımla, dişlerimle yırt. Nasıl yırtılır ki? Onu bir balık ağı gibi parçalamak için heveslerden vazgeçmek... ...her şeyi dostun yoluna sermek gerek. Ben İbrahim Ethem diyelim ki... ...tacımı tahtımı bir vuruşla yerle bir edeyim, dağlara çekeyim. Hamamlarda insanların kirlerini temizleyeyim... ...sırtımda odun taşıyayım... ...diyar diyar gezip insanları irşad edeyim... ...İbrahim... ...sen İbrahim de... <gülüyor> Herkesin dilinde onun hikayesi. Saltanatını terk edişim. <gülüyor> Boşuna terk etmiş tacını tahtını. Meramı <gülüyor> dillere destan olmakmış. Gayesi gene şöhret. Ha öyle şöhret... ...ha böyle... ...sahtekar etmem. Şehrette afet vardır Mürâi İbrahimetem. Niye bu kadar yükleniyorsun? Zavallı, ne yapabilir? Şanssız, nişansız kalmanın silinip gitmenin çaresine bak. Bir defa sultan olmuş, ondan sonra nasıl gizlesin kendini? Gizlenmesini bilseydi, sultan kökü'nün içinde bile gizlenirdi. Eksik adammış.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 Beş yaşında bir oğlum var. Şu denizin kenarında oynarken denize düştü. Günlerce aradık, bulamadık. Bir gün balık ağamın içinde buldum. Annesi çıldırdı. Bu iş niye böyle oldu? Sus! Mal sahibi sen misin? Kendi iraden olmadan bedavadan elde ettiklerinin elinden alındığı zaman neden isyan ediyorsunuz? Nasıl oluyor da? ...Allah'a hesap sormaya kalkıyorsun. Yaratan o, yaşatan o, rızık veren o, alan o. Ne haddimize bizim isyan. Çıldıran anne bilsin ki... ...Merhamet sahibi kendi değil. Allah! Dikenli yavrusunu bağrına basan kirpiğe... ...Yuvasında çağrışan yavrularını beslemek için... ...Can siperhane uçan şu kuşlara... ...Merhameti bağışlayan Rabbim. Rahmetinin kuşatmadığı hiçbir yer kalmamışken kendi kaybımıza üzülmeye hakkımız bu Ona malik olanlar neden yok? Ondan yoksun olanlar neye maliktir? Ağla. Ağla. Ağlamak rahmettir. Ağlamayan ne bilir? Allah'tan korkmak değil, sevmek istiyor. Sevgiden büyük korku mu? Asıl sevilenden Derviş Baba baksana vali bu tarafa geliyor. Gelsin. Selamun aleyküm büyük beyim. Aleykümselam. Bel sultana haber gönderdi, Seni rahat bir arabayla oraya göndermemi istiyorum. Ben burada rahat. Boşuna zahmet et. Olmaz bu bir emirdir. Ben de göndermeye mecburum. Zorlama. Evet. ...İyilikle gelmezsen zorlanır... ...Belhe gitmelisin... ...Dervişlikse maksadın orada su verilmişsin. Sarayda değil mi? Senin gibi sultan sultanoğlu sultan... ...Böyle sersefil dağ bayır dolaşsın inanılır güvenilir. Eski Belh sultanı İbrahim Ethem'e bak... da elbise dikiyor. Nasıl iş? hiç görülmüş duyulmuş mu? Demek sen İbrahim Ethem'sin ha Bu dünyada duyulmaya, görülmeye değer... ...Daha neler var bir bilsen. Hey İbrahim Bey! Bir zamanlar kılıcınla dağları bölerken... ...Şimdi iğnenle kuyumu kazacaksın. Belki bu iğne o kılıçtan daha keskindir. Ver bakayım onu! Niye aldın İbrahim'i? Eğer şimdi benimle gelmezsen... ...Elini kolunu bağlatıp belge götüreceğim seni. <gülüyor> Eğer kerametine güveniyorsan... ...Kutuyorsunuz, lazım Hayır! Niye kerametine güveniyorsun? Allah korusun! Yoka güvenilir mi? Var da yok olmaya bakarken... ...hiç yokta var olmayı düşünebilir mi? Senin için havada uçuyor, suda yürüyor diyenler var. Bunlar keramet değil mi? Havada sinek de uçuyor, suda balık da yüzüyor. Keramet onun orunda ölmeye, sürülmeye ve sürdürülmeye razı olmadır. Hoştur bana senden gelen... ...ya konca gül yahut diken... Yahil atu yahut kefen, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Ey vali, sen görevine, ben görevime. Ver bana iğnemi. Ben, Yoksa keramet iğnede mi? Olabilir. Allah isterse iğnenin ucuyla yıldızları toplatır. O, ol dedi mi her şey oldu. Ya, demek keramet bu iğnede. <gülüyor> Niye attın suya iğnemi? Balıklar. Balıklar getirin onu bana. Bak, bakın, bakın bir balık ağzında iğneyle bize doğru geliyor. Eyvah, eyvah, sırrı açığa vurdum. Nasıl oldu bu? Hoşçakalın. Belhe selam götür. Gördüklerini unut. Sen de dertli balıkçı, sırat-ı ayrılma. Nereye gidiyorsun İbrahim Ethem? Çok Çok uzaklara. Sarayda istediğin gibi yaşardım. Saray, sonunda geleceğim saraya. Geleceksin demek. He ya. İçinde yalnız beyaz gömleklerin alındığı, toprağa uzatılıp kalıbının çıkarıldığı, boyuna göre yer verildiği saraya geleceğim. Böceklerin nöbet tuttu. Havanın ve ışığın bile girmediği, dar açık toprak saraya elbette geleceğim sonunda. Allah göğüsünde ola dün belle kayıp ruh Allah dakişte gel <Sessizlik> <Sessizlik> as the good Benden sıktanıp getiriyorsun. Üstelik bize dua ediyorsun. Söyle kimsin sen? Neredensin? Nereye gidersin? Bel tarafında. Asipse hacca giderim. Demek beldensin. İbrahim Etemin beldesinden. İbrahim Etemi sen de mi duyuyor? Onu duymayan var mı? Adam bir vuruşta tahtını devirdi. Halkın arasına girdi. Fakat bazıları karşı çıkıyor. ...hükümdarlığı niye bıraktı diyorlar. Doğru söylüyorlar. Ama hükümdarlık babadan kalmaz insana. Resulullah'ın halifeleri... ...biatla halife olmuşlardı. Bu bir futrat işi. İbrahim Ethem... ...dost olmak için kendine göre olanı seçti. Nasıl dost olur? Burada da bazı dervişler var. Onlar da senin gibi konuşuyorlar. Dost olmanın şartı... Kur'an ve sünnetin muhafazasıdır. Tasavvuf dediğiniz bu mu? Tasavvuf derler. Tarikat derler. Aslı ihsandır. İhsan ne demek? İhsanın ne olduğu Resulullah'a sorulunca şöyle buyurdu. İhsan, sanki Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da şüphesiz o seni görür. Benim gördüklerim hep kısa keramet anlatır. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne anlatırlar. Allah ve Resulünün koyduğu ölçüleri aşmak, onların yerine ölçüler koymak kimsenin hakkı değildir. Allah'ın gösterdiği istikamet üzere olmaktan büyük keramet olmaz. İyi güzel. Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanan da artık bir savaşdır. Kanaatte en çok, hayırda en çokun uç noktasıdır. ...Her savaşta en öt. Cahiliye yönetimlerinde omuzlarındaki yükün bilinciyle gece fert... ...Gündüz devlet olan bir er o. Ancak... ...Müslüman ismiyle ölmeyi... ...Ancak o isimle dirilip hesap vermeyi alır. A avcıyı avlatan ceyir. Çektin beni işte geldim. Uzun yıllar sonra, beli bükük, şanssız, şanssız. Şu ışık camiden geliyor galiba. Namazını kılarsın. Belki şu yağmurda geceyi de orada geçirir Bir saattir başında bekliyorum ihtiyar. Namazın bitmez mi senin? Kalk çabuk camiyi kapatıyorum. Ben burada sabahlasam. Hadi yürü. Bu camiyi İbrahim etem yaptırdı. Her gelen kılıksız burada sabahlasa han olur burası. Hadi hadi kendine başka bir yer ara bir kenarda sabahlamama izin verir misiniz Gülhancığım? Şöyle oturup ısınırın. Islanmışsınız da. Sırtınızdakileri çıkar size bir şeyler getireyim. <gülüyor> Renginde sararmış. Bakayım. O Ateşin var. Hastasın sen. Aa, bir yok. Şimdi, şimdi, şimdi geçer. Niye bu kadar istedim? Sığınacak bir yer bulamadın mı? Geçici sığınaklarda gözüm yok. Ebedi kalacak yerin hazırlığındayım. El attıkça kayıp kayıp gidenlerden sığınmak sevdasın. Bu hikmet dolu sözler hazırlanıp söylenen cinsten değil. Siz önden yürüyenlerdensiniz. Velilerden. Bazıları veli, bazıları da veliler. Yıllardır söylenenlere alıştım. Yönel Allah, Seni habersiz sansınlar. Ne güzel haldir ki o hal. Sen akıllı ol seni deli sansınlar. Sizden nasihat istiyor. Yok deme sakın. Müminlerin birbirleri üzerindeki haklarındandır. Sabır. Sabır. Sabır. Allah'ın emirlerini yerine getirmede sabır. Yasaklarından sakınmada sabır. ...ve karşılaşılan her türlü zorluğa da sabır. Bir soruda ben sana sorayım. Dikkatimi çektim. Size selam verdim aldınız. Sonra işiniz bitinceye kadar benimle hiç ilgilenmediniz. Şimdi de bu kadar ilgi gösteriyorsunuz. Bunun hikmeti nedir? İşimi bitirmeden sizinle hemen ilgilenseydim... ...geç kalınmasından dolayı... ...iş sahibinin hakkına riayet etmediğim şüphesine kapılacaktım. Müthiş! Müthiş! Siz mübarek birisiniz. Estağfurullah. Size bir soru daha sorabilir miyim? Tabii. Aptığınız duanın... ...hiç kabul edilmediği oldu mu? Bu soruyu cevaplamamak lazım. Fakat... ...söz verdik bir kere. olsun. ...her duam kabul edildi. Ama... ...bir duam var... ...henüz kabul olunmadı. Kabul edilmeyen duanız ...neydi acaba? İbrahim Mete'yi görmek... ...onunla sohbet Ne oldu, ne oldu sana? Gel, başını dizime koy. Sen öyle birisin ki... ...senin... ...duan için Allah... ...İbrahim Ethem'i... ...tahtından indirip... ...ve... ...süründüre, süründüre... ...senin... ...senin kucağında ruhunu alır. İbrahim etmem! İbrahim etmem! Kalu inna lillahi... ...ve inna ileyhi raciu. Kor bakma sen toprağı... ...toprak... Tanrı ne i yüz bin peygamber bunca evliya, yüz bin peygamber yatur. Ol Allah'ın Habibi, Dettli'lerin Tabidi, Enbiyalar Serveri, Rasul Muhammed'i atur. Enbiyalar Serveri, Rasul Muhammed'i atur. İğnesin suya atan, balıklara getirten, Tacın tahtın terk eden, İbrahim'e terbiye otur. tahtın terk eden, İbrahim'e terbiye Sultan, yollarımı sana getir, her sonucu sen. Sultanım, sultanım, sultanım, sultanım... Sana beni. Şen teziz koşan biziz Gel taşan biziz. Shall we?